9 Ağustos 2018 günlerden perşembe saatler 11 açık radyo 94.9'u dinliyorsunuz değerli dinleyenler. Ben Utku Zırh teknik masada Selahattin Çolak. Bu haftanın yeşil bültenini bize her nereden dinliyorsanız eğer oraya misafir edeceğiz efendim. Bu hafta çok vakit kaybetmeden aslında konumuza girelim. Sosyal medya hesaplarımızı takip edenler e, görmüşlerdir bu hafta ne konuşacağımızı. Daha önce başlattığımız yani yaklaşık bir yıl oldu. E, bir yıl e, gibi geniş bir sürede parça parça devam ettirdiğimiz... E, ...önce çevre ekoloji dediğimiz, sonra insan dediğimiz, sonra tesis dediğimiz... ...arada bir e, mülkiyet müşterek dediğimiz kavramları yeniden düşünmek e, serimize... ...devam edeceğiz efendim burada. E, çoğunluğunu bu az önce saydığım serinin... E, ...çoğunluğunu Profesör Doktor... ...Fuat Ercan'la yaptık. Sadece bir arada... E, ...müşterek, mülkiyet... E, ...kavramını... E, Be ...Begüm Özden Fırat'la konuşmuştuk. E, hatırlayanlar, dinleyenler... ...bilecektir. Bugün de stüdyomuzda... ...Fuat Ercan var yine. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Bugünkü kavramımız maliyet. Nereden geldi konu... ...buraya derseniz eğer... E, ...ben en azından kendi tarihim açısından şunu çok kısa... ...söyleyeyim. Geçtiğimiz günlerde günlük eylem planı açıkladı Cumhurbaşkanlığı. E yani öyle bir eylem planı ki hani ne yapılmasın diyorsa çevre mücadelesi veren, kent mücadelesi veren, yaşam mücadelesi veren insanlar o yapılıyor. Ondan bir hafta önce Kanal İstanbul projesi çok ilginçti. E hem Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Ozan da konuştuk hem de meclisten geçen yasayla dendi ki yüksek maliyetleri düşürmek gerekçesiyle. E, ...kamu özel ortaklığıyla yap işlet devret modeliyle. Kanal İstanbul'un yapılmasına karar verildi. Şimdi e, öylesi teşviklerden bahsediyoruz ki ve öylesi maliyet hesaplarından bahsediyoruz ki hani şu klasik konu var ya e, milletimizin cebinden bir kuruş bile çıkmadı deyip e, dönüp e, alım garantileriyle ve benzeri e, garantilerle şirketlere ciddi kaynaklar aktarılan e, 3. Köprüsü'nden Osman Gazi Köprüsü'ne Avrasya'sına ne geliyorsa aklınıza aslında Zafer Havaalanı'na Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'na. ...o kadar çok proje varken yani saymakla bitmez. Biz bunları böyle bir maliyet başlığı altında toplayalım dedik ve e, Fuat Ercan'a da soralım dedik. Maliyeti e, artık galiba baştan anlamamız lazım. Başka bir şeye dönüştüm. Evet aslında bizim amacımız bu hani kavramlarla düşünmek olunca kavramlar ister istemez iki şeyi gerektiriyor. Bir yakındaki olup bitene bakmak ama kavram o yakından birazcık daha... Merceyi uzaktan tutarak neler olduğuna dair bir bütünsel açıklama. Aslında Türkiye için konuştuğumuz bu son dönem maliyetler, ölçüm, işte e, faaliyet, e, fayda, maliyet analizleri, SWOT analizleri dikkat ederseniz son zamanlarda aslında özelin sermayenin işletme mantığı içinde geçerli olan bir dizi ölçme işlemini kamu da görüyoruz. Bu bu yönüyle yeni bir durum. Kamu ile Özel arasındaki ilişki sınırlar gittikçe bilirsizleşiyor. O yüzden acaba soru şu şunu sormamız lazım bu epey bir başlıkla yap devlet kamu özel işbirliği yapış işlet projelendir gibi kavramlar ne oldu da? Ne oldu da siyasi iktidarlar, yürütmenin başındakiler bu ölçmeye ve maliyet işine bu kadar girdiler? Esas soru bu. Çünkü Türkiye'de haklı olarak inanılmaz can yakan süreçlerden geçtiği için bu büyük ölçekli yatırımlar... ...hep biz onun yakın ölçekteki değişimlerine bakıyoruz, haklı. Ama birazcık bu bizim programın gereği, birazcık uzaktan baktığımızda bütün dünyada yaşanan bir şey varsa o da devletlerin... Dolayısıyla siyasetçilerin kendisini yeniden üretememe krizi var. Biz genellikle soruna ile alırken sermaye birikimi kapitalizmin krizi diye devletin elini uzattığı, yardımcı olduğu, kaynak aktırdığı bir yere bakıyoruz. Oysa bu son dönem değişikliklerde birazcık daha neye bakmak gerekiyor? Kamu siyasi iktidarın sorumlu olduğu orada neler olup bittiğine bakmamız gerekir. Bunda tarihi var aslında. Yani devlet dediğimiz şey bir kurum, büyük bir aygıt, büyük bir makine. Onun çalışabilmesi için sermaye birikimi gibi kendisinde kaynağa ihtiyaçları var. İşte kaynaklar nedir? Vergiler, kaynaklar nedir? Kamuysal teşebbüsleri, kaynaklar nedir? O ülkeler arasında borçlanmalar. Fakat 1920'ler kriz öncesinde buna devletin... Vergi krizi diyorlardı. 1970'de Amerika için devletin finansal krizi deniyor. Yani bir son dönemde devletlerin, bunu daha iyi açıklayalım, devletin finans kısıtı diye bir kısıtı var. Devletler finans kısıtı olduğu için 1960'larda İngiltere'de gündeme getiriliyor ve devletler... Kendilerine özel İngiltere'de başlayan, Amerika'da yer yaşayan e, kamu kaynak bulma sıkıntısına geçerken sermayende şöyle bir şey var. Elinde birikmiş parası var. Parayı değerlendirmek istiyor. Bu sefer iki tane değişken gündeme geliyor. Bir taraftan devletin finans kısıtını aşmak için yuhal çare arıyor ama sermayenin de... Elindeki sermayeyi, özellikle banka sermayesini, şimdi Türkiye'deki büyük projelere baktığımız zaman onun da elindeki sermaye işletmesi gerekiyor. Buna son zamanlarda ne dediler? Kamu özel işbirliği. Aslında bir başka ifadeyle devlet sermaye işbirliği. Teknik ifadesi 3PPD'ye de geçiyor, public private partnership ama esas ifade devletle sermayenin... ...karşılaştığı krizleri aşabilme yönündeki bir takım yeni el yordamıyla bunlar. Çünkü 12, 13, 14 çeşit şeyler var. El yordamıyla... Kamuyla ile sermaye devlet arasında yeni bir dizi ilişkiler açıyor. Bu ilişkiler de bir sürü sınır alanlarını tar şey yapıyor. Hani acaba mesela son dönem şeyleri, yatırımlara baktığımızda özel hukuk mu uygulanacak, kamu hukuk mu uygulanacak? Çok çok önemli. Acaba mesela şehir hastanelerinde olduğu gibi özel şeyin mesela geçenlerde Dünya Gazetesi'nde bu Bilkent alanını yapan, işte bu yine yap İşlet devlet devletin şey girişimci şey diyor, biz diyor özel hastanelerden daha iyiyiz. Biz dediği kim? Kendisi de özel. Ha, o zaman şöyle bir şey e, e, dile getirmemiz lazım. Son dönem e, gerçekleşen kamunun yatırımlar yönündeki kararları sadece Türkiye'ye özgü, sadece AKP'ye onu atacağız biraz. AKP'ye özgü bir durum değil. Bir bütün olarak devletle sermayenin işleyişindeki değişimle bağlantılı bu bir ilk vurgumuz olsun yani basit bir şekilde bunu son zamanlarda ısrarla devlet birilerine kaynak aktarıyor hı hı. Ee, maliyeti çok yüksek deniyor bu doğru fakat esas bakılması gereken şey devlet kamunun iç yapısının mimari yapısının değişimi mesaj bir örnek vereyim Türkiye'de kanun hükmünde kararnamelerle Sağlık Bakanı Teşkilat Yapısı, Eğitim Bakanı Teşkilat Yapısı, Kalkınma Bakanı Teşkilat Yapısı'na baktığımızda bu değişimin bütün emarelerini görüyorsunuz. Çok da önemli şeyler var. Nedir o? Proje ve maliyet üzerinden gidiyor. Bütün te teşkilat şeylerine baktığımızda. Peki ne oluyor dediğimizde? Aslında kamudaki değişim yani finans kaynağı arayışı. Mesela doğayla ilgili bir dönem Çevre Çevicilik Bakanlığı şöyle demişti. Biz demişti. Vatandaşa hizmet götürmek istiyoruz. Ama ilk söylediğim müşteri demişti. Bizim elimizde finans kaynan paramız yok. özelinde elinde para var. Ne yapacağız? Biz olanakları açacağız. Onlar yatırım yapacaklar ellerindeki parayla. Vatandaş ne olacak? Devlet hizmet götürmüş olacak. Vatandaş hizmetten yararlanmış olacak. Özel sektörde parasını değerlendirmiş olacak. Ha Demek ki yeni bir ilişki tarzı. Bu ilişki tarzının bize çağrıştırdığı en önemli şey ne? En önemli şey... Dünyada buna paranın değer yaklaşımı deniyor, etkinlik deniyor, verimlik deniyor. Özellikle İngiltere'de, Fransa'da bu yap işlet devlet modellerinde şöyle bir mantık var. Orada senin söylediğin maliyet ve ölçüm devreye giriyor. Kamu diyor ki kaynağım yok. O zaman ne yapayım diyelim ki üçüncü havalimanı, diyelim ki hızlı demiryolu projesi. Ben diyor bunu özel sektörde... İlişki girerek finans ve diğer şey sendikasyon kredisi bunu gerçekleştirme diyor. Ama bu kamu kesimi karşılaştırması bir ölçüm sistemi var. Çok önemli bir teknik. Oturuyor kamu bu işle ilgilenen kesim bürokratlar teknik işle. Diyor ki ben bu işi yaparsam benim için maliyeti, kamu için maliyeti olsa bu sefer sermaye kesimlerine diyor ki sizler bana teklifte bulunun. Hangisi yedi, zaman içindeki getirisi, fayda maliyet tanesi ise ona işi verilme yönünde bir teknik dil geliştirmişler. Fakat ilginç bir şey Türkiye'nin kendi siyasi yapılanması gereği ve dünyada uygulamalara baktığımızda İlginç bir şey oluyor bazı ülkelerde bu kamu kesimi karşılaştırması dediğimiz paranın değer yaklaşmaya etkinlik yani 10 lira koyacaksam yatıracaksan ne kadar zamanda ne kadar faydam olacak vurgusu daha çok kamunun bir takım hizmetleri yapma yönündeki bir genel mantık içinde geçerliden Türkiye'de bu ölçümlerin çoğu yapılmıyor. Şimdi Türkiye'deki durumu şöyle anlıyorum bütün bu anlattığınızdan evet. hocam. Yani bir dünyada yeni bir model var aslında evet. karşı karşıya olduğumuz. O da el yordamıyla hareketli bir şekilde de şey yapıyor. Türkiye'de el yordamıyla bile yapılmıyor bu anlaşılan. Yani belli hesaplamalardan uzak. Yani mesela bu Kanal İstanbul örneğini verdiğimizde dev bir proje. Projenin yapılmasının mantığı bile yok. Yani neden yapıldığını bile bilmiyoruz. Örneğin elektrik yatırımları. Türkiye'de şimdi 87 bin kurulu güç var. Anlık talebimiz 3 yıldır en fazla 47 bine çıkmış enerjide. Yani bu 40 bin yarısı atıl kapasite evet. şu anda kurulu gücün ama biz yeni elektrik e, üretmek Üretmeni. için santraller kuruyoruz. Yani bir mantıksızlık var. Bunu, bu açıdan dünyadan ayrılıyor Türkiye birazcık. Bunu... Ama işte, bir işte o bağlantı kurmak gerekiyor. Aha. Dünyadaki uygulamalar ile karşılaştırdığımızda Türkiye'de hemen şunu söylememiz gerekiyor. O yüzden girişte o kavramı kullandım. Dünyada artık bu kamu özel işbirliği inanılmaz Dünya Bankası raporlarına baktığınızda büyük ölçeklik kaynak hareketliliğinin olduğu sermaye devletin İkisinin de kendisini yeniden üretmesinin kolektif mantığıyla çalışan bir çerçeve çıkartmaya çalışıyorlar ama bu düşünsel düzeyde. Uygulamada ise Türkiye pratini biz hemen karşımıza Türkiye pratini konuşmamız gerekiyor. O da şu. O yüzden girişte söyledim. Türkiye'de kamu özel işbirliği ve benzeri büyük ölçekli, hani çılgın projelerden hani şey siyasi iktidarın ve dolayısıyla devletin kendini yeniden üretememesi noktasındaki çok hızlı, acele bir davranış kalıbı gelişmiş durumda. Mesela şeyi demin girişte bahsettin sevgili Dutu. Yüz günlük pro programa bak. Program değil. Nasıl zaman, nasıl kısa sürede zamanı nasıl kurtar, öteleyip problemleri nasıl öteleyebiliriz? Orada da problemi de yine bu kamu özel işbirliğine dair tartışmalarda göz ardı edilen bir şey hep... Sanki siyasi iktidar, kamu elindeki kaynaklara özel kesim aktarıyor gibi bir ifade var. Hayır, özel kesim burada çok önem kazanıyor. Kamu özel işbirliği, mesela şehir hastanelerine baktığımızda, üçüncü havalimanına baktığımızda iki tane kaynaktan yararlanıyor. İkisi de beslenmek istiyor. Hangi ikisi? Kamu ve sermaye, devlet ve sermaye. Nereden beslenecek? Yüz şeyine bakalım, yüz günlük programa, yüz günlük programa ya doğayı hıza tarif edecek. Yani demin senin söylediğin hiç kimsenin cebinden bir şey almıyoruz diyor ama geleceğimizden alıyorlar. Onun maliyet mesela şimdi bu şey paran değer yaklaşımında bütün maliyetleri e, katılıyor. Bizde mesela. Ağaçlar şimdi yeni şey de çıktı işte ağaç kesiminde falan. Yani bizde ise bu e, hızla siyasi iktidarın kendini yeniden üretememesi devletin birikmiş yeniden üreteme krizi üste geldiği için tamamen bir krizi öteleme, günü kurtarma şey üzerinden kurdu. O yüzden dediğim gibi ilginç bir şey. Bir taraftan uluslararası sistem, kapitalizm, dünya ölçeğinde devlet ve sermaye bu tür... Şu krize çözüm ararken Türkiye'de siyasi iktidar bir taraftan da çok işte seçmeniyle yeni bir sermaye grubu yaratma kaygılarıyla bu uluslararası çerçeveyi uygulamayı alıyor. Teknik kısmını bir tarafa bırakarak bir doğayı hızlı tarif ederek. Bunun çünkü birçok alanda işte e, e, analizlerde falan görüyor. iki de kim mesela üçüncü havalimanında en çok kim zarar gördü? Mesela bu konular tartışın hiç göz, göz önüne alınmıyor. Şehir hastanelerinde kim zarar görecek? İki tane kaynak var. Başka türlü devlet ve sermayenin yeniden üretilmesi mümkün değil. Birisi emek gücü, çalışanlar. İkincisi doğa. İşçi ölümleri evet, evet, e, ve evet, evet, doğal, doğal katliamlarıyla evet. biz aslında bütün yani, bunların evet. sonuçlarını görüyoruz. Bu uluslararası sistemde e, kendi mantığı içinde kamunun daha rasyonel bir şekilde... Kendisinin yeniden üretme yönelik e, geliştirdiği teknik çerçeve... ...Türkiye'nin tarihsel olarak birikmiş krizine bir hal çare olarak geliyor. Ama şeye baktığımızda mesela bu en önemlisi bu e, ölçme tekniklerinde... Kas, ...kamu kesimi karşılaştırması dediğimiz bayağı detaylı analizler Türkiye'de yapılmıyor. Nedir kamu kesimi karşılaştırması ya da paranın değer e, getirisi, etkinlik dediğimiz şey? O da birim zamanda yatırılan sermayenin, ya paranın... ...harcamanın belirli zamanda... ...en uygun koşullarda... ...nasıl geri döneceğini hesaplamak... ...Türkiye'de bu yapılmıyor... ...hani bu yapılsa doğa ve insan kurtulacak mı? Hayır... Hayır. ...ilginç bir şey yani şimdi kendi konumuz... ...daha rasyonel var. yatırımlar evet. yapılacak evet. belki... Evet. ...zaten uluslararası sistemle... ...Türkiye'deki Hı. işleyiş arasındaki... ...gerilme hat burada yatıyor... Uluslararası sistemli sistemde özel işbirliği ve benzeri alanlarda bir bunu yapın deniyor. Fakat Türkiye baktı, siz bunu eşdos kapitalizm kavramıyla, işte efendim kültürel kodlarla, işte bugünlerde otoriter yapılanmayla tek kişinin şeyiyle ifadesiyle ...o uygulamaya oturup konuşsa ...kapitalizmin geldiği en sorunlu aşama... ...yani devlet de kamu da ...sermaye mantığıyla hareket etme zorunda olduğu... ...ve her şeyin ölçüp içtiği... ...acaba bir doktor kaç dakikada kaç hastaya bakacak... ...getirilsin ne olacak... ...bu fayda e, maliyet analizleri... ...hatta bir, bir to, toplamda ben şey demiştim... ...bu Sigara Ulusal Sağlık Konseyi'nde... ...doktor arkadaşlar... ...Allah aşkına siz ne zamandan beri iktisatçı oldunuz... ...fayda maliyet analizlerine bakar oldunuz... ...ama kapitalizmin temel mantığı ne... Eğer bir yerde, şimdi ilk sorduğun soruya geçelim. Eğer bir yerde metalaşma varsa, metalaşmanın en önemli göstergesi ölçüm. Ölçümün de amacı maliyetleri aşağı çekmek. Aşağı çekmenin iki tane kaynağı var. Yani Kapitalizm bütün tarih. Ya doğayı maliyet olarak, girdi olarak, hızla doğayı tarif ederek maliyet. Ya da emek gücünü daha etkin, daha verimli, daha doğrusu daha e, şey yap, emek gücünü yoğun bir şekilde... Verimlilik adı altında kullanmak. Şeye baktığımızda zaten maliyet dendiği yerde mutlaka ölçüm var. Eğer bir şey ölçülmeye başlandıysa artık orası tarip, kapitalist sistemi mantığı gereği tarif edilme noktasında. Bu kamu özel işbirliğinin son dönem maliyetler üzerinden kurduğu yapıda tehlikeli olan bir şey var. Tokiler, toki açısından baktığımızda, yeraltı, yeraltı su yönetmeni açısından baktığımızda. Nereye? İşaret ediyorsa orayı ölçme haline getiriyorsa metalaşma sürecini orada başlatıyor demektir. Mesela yeraltı su yönetmenini dikkatle öğrenci arkadaşıma önermiştim. Çalışmak gerek. O kadar çeşitli maliyet teknikleri <gülüyor> uygulanmış ki kamu diyor ki gelin su yeraltı suları kullanın ama diyor size diyor bir takım maliyet şeylerim var, kışlaslarım var. ...hedef maliyet, işte... ...şeyli maliyeti ...işte bu maliyet yöntemlerinin en iyisini... ...uygulayana vereceğim ben bu şeyi. Böylelikle devlet neyi açmış oluyor biliyor musun? Metalaşma, yani bunu düşünmemiz gerekiyor. Kapitalist sistemin... ...sosyalizasyonu dediğimiz... ...çevre yayılmasının... ...yol ve yöntemi açıklanıyor. İki bir arazileri deyince öyle oluyor, yeraltı suları deyince öyle olun... ...inşaat sektörü deyince öyle olun diyor. Yani gittikçe enerji sektörü işte... ...enerji piyasası oluşumu... O anlamda şöyle bir şey de gündeme gidiyor. Kamu, siyasi iktidar ya da devletin kendisini krizden çıkarma çabası, sermaye mantığını bütün doğa ve insan ilişkilerine yayma yönünde bir etkili var, süreç var. Çok çok belirleyici. Belki bir şey daha ölçme işine girdiğimizde bu şehir hastanelerinde çok dile getirmeye çalıştım ama olmuyor. Çok da, çünkü hep böyle acaba hastaneler dışarıda mı? Hangi sermaye grubuna ne kadar aktarıldı üzerinden gidiyor tartışmalar? Oysa ...esas ilginç şey... ...devlet, kamu... ...tam da sorduğun soruyla ilgili... ...bütün işletme mantığı ile... ...kamu işletmecili yeni bir kavram var... ...ölçek ekonomisi dediğimiz... ...yani büyük ölçekli yatırımlarla... ...maliyetleri aşağı çekip... ...etkinliği kurma yönünde... ...ölçek ekonomisini harekete geçiriyor... Öl ...ölçek ekonomisi de... ...büyük tahribatları yol açacak ...doğada, emek gücündeki bir yapılanma... ...yeni bir işletme... ...ölçek ekonomisi ile... Maliyetleri aşağı çekmek için ikinci kavram ne? Zaman ekonomisi. Hızlı, daha hızlı, daha hızlı. Mesela üçüncü köprü şu tarihte açılacak. Şu şurada şehir hastanesi üç yıl sonra açılacak denilir. Gerçekten yani ölçek, büyük ölçekli yatırımlarla maliyetleri düşünme birim maliyetleri. İki, oradaki hızı artırma. Buna zaman ekonomisi de diyoruz biz. Hızı artırma üç ...ölçek ve zaman arasında bir üçüncü... ...bu maliyetlere çok girsek çok önemli... ...etkillik, etkinlik, bir verim tartışma... ...üçüncüsü de... ...büyük ölçekli yatırımları... ...farklı küçük sermaye gruplarına dağıtacak... ...bizde genellikle taşır anlaşma deniyor... Yani ...aslında az sözleşme ilişkileriyle... ...kamu bir girişimci mantığıyla davranıyor... ...mantığı gibi davranıyor... ...aslında kamu hiçbir zaman tam girişimci olamaz... ...devlet polisi var, ajandarması var... ...yani bir harekete geçirdiğinde... ...hem işletme gibi davranıyor. Ölçüyor, biçiyor ama hem de devlet. Girişimci devlet dediğimiz... ...ya da e, cumhurbaşkanının ifadesiyle... ...hani biz bu ülkeyi bir... ...anonim şirket gibi yöneteceğiz ifadesi... ...orada çok şeyini buluyor. Burada belki hani... ...bu kavramlarla konuştuğumuz için... ...bu kapitalizmi açıklama şeyinde... Gerçek boyunduruk altına almadığı bir kavram vardır. Şu son zamanlarda kamunun ölçme, maliyet, işte paranın değer yaklaşımı, işte etkinlik, verimlik üzerinden kurduğu dile baktığımızda şunu görüyoruz. Artık devlet, kamunun işleyişi de kapitalist mantığın içinden gidecek kodlamalara gidiyor. Artık devlet vatandaş ilişkisi yerini ölçmeye, biçmeye, etkinliğe, verimliğe dayalı bir işletme mantığı içinden geçiyor ama devlet hep orada var. O yüzden ölçmenin girdiği... Bildiğimiz ad... anlamıyla yok ama. Bildiğimiz anlamda yok. Ama var. Hangi güç kullanma, ideolojik <gülüyor> yani, aygıtları harekete geçirme... Aklıma gelen sorulardan evet. biri bu hafta şuydu. Ethem Sancağ'ın e, BMC'sine e, müthiş bir teşvik verildi. Yani şöyle söyleyeyim. Sekiz yıla yayılabilecek e, seviyede bir teşvikten bahsediyoruz. E, ama hani öyle de bir boyutu var ki işin tam olarak şöyle... E, Söyleyecek olursam miktarını e, verilen teşvimin miktarını 585 milyon lira. Yani şimdi böylesi bir parayı verecekler hmm. neden kendi yapmaz diye so ha, soruyor evet. benim aklımda mesela evet. bir şey. Yani maliyet hesabıysa maliyet hesabı neden yapmasın kendisi? Ama şöyle bir şey var şimdi bu teşviklerde hani bir dönem biliyorsun teşvikler üzerinde çalıştık bir şeyler yazdık çizdik. Hmm. Teşviklerde biz öyle bir e, ifade ediyoruz ki. Kaldırdı patladı o parayı verdi Hayır değil tabii ki. bu bir teşvik Ve e, şu şu şu işlemi yaparsan Bunlardan Muaf tutacağız 4 yıllık teşvik bir süreçte gidip. verilecek evet. bir paraymış bu Problem ne şey ne bu, özellikle, Hele helele Türkiye'de aslında bu Maliyetler şey yaptı en son neydi Proje bazlı teşvik sistemine geçildi Çok önemli bir durum Merkezi yukarıdan birisinin kararıyla Bir şey Şimdi Teşvikle ilgili temel problem Türkiye'de kamu açığı Dış açık dediğimiz ve tasarruf açı dediğimiz üç açık var ve bunu sadece sermayenin problemi değil. Artık bu problem kamunun kendisini yeniden üretememe problemi dönüştürür için devlet ya da kamu ısrarla en azından yakın çevresindekileri aktivite ederek doğayı, emek gücünü daha etkin kullanması yönünde projeler veriyor. Diyor ki gelin yatırım yapın çünkü devletin yeniden üretim koşulu... Ancak sermaye birikim koşullarını sağladığında gerçekleşiyor. Ama burada ne oldu? Yine demin konuştuğumuz şey. Hani dedik ya paranın değer yaklaşımı, analizler yapılıyor. Hangisi uzun erimli getirisi olacak? Ama Türkiye'de bu bir paternalist bir yapı olduğu için, otoriter bir yapı olduğu için, kendi çevresindeki eş dost üzerine bir yapı kurulduğu için bu sefer o el yordamıyla olan şey beklenen. ...sonuçlara ulaşmıyor. Mesela Dünya Gazetesi'nin... ...geçenlerde yine konuşmuştuk bunu. Yaptığı çalışmalarda... ...Türkiye'de devlet teşviklerinin önemli bir kısmının... ...negatif, olumsuz... ...sonuçları verdin. Çünkü... ...şey yapılmıyor yani gerekli... ...o devlet aklı... ...dediğimiz... ...teknik altyapısıyla bir süreç... ...yaşanmıyor. Aa bizim Mehmet, bizim Ayşe... ...gibi bir süreç olduğu için... Ankuru yere bir ek yapalım o zaman artık eş dost kapitalizm akılsız bir kapitalizmde e, diyebiliriz belki Türkiye'deki ha, için. yani Sürekli bak, negatif teşvik e, vermek Çok güzel da, Utkut. Şimdi girişte ne dedik kavramlar bize şunu sağlıyor. Hem uzaktan bakmak hem de yakından bakmak. Yani teleskop mikroskop özellikle. Hmm. Şimdi şöyle bir şey yakından uzaktan baktığımızda kapitalizm anıt açısından baktığımızda uzun erimde evet akılsız kısa Ölçekte baktığımızda siyasi iktidar seçmeni ve sermayeyi belirli bir şekilde ayakta tutmaya çalışıyorsa hiç de akılsız değil. Evet. Siyasi iktidarın o zaman şu biz neyi şey yapıyoruz doğasıyla insanıyla toplumun daha sağlıklı yeniden üretim koşulları açısından bakıyoruz. Sermaye, uluslararası sermaye, bu danirodikler da falan, uluslararası sermayenin uzun erimli koşullarıyla bakıyor. Ama siyasistiklerdeki olanlarda kendisinin rasyosuyla, kısa erimli, acaba üç gün, beş gün, sekiz, gün yani bu yüz günlük şeye bakın, nasıl ötelerimle bakıyor. Ama bu şunu gösteriyor, siyasi iktidar ve kamunun krizini. Çünkü inanılmaz bir şekilde devletin iç mimarisi yapı değiştirilirken bozuldu ve orası yeniden... ...henüz inşa edilmiş değil... Yani şirket modeli, ...devlet modeline karşı... ...galip geldi diyebilir miyiz... ...eğer bir çatışma varsayarsak altlarına... Yani ...devlet şirketleşti diyebilir miyiz... ...işte o çok o, bu ifade... ...devlet şirket gibi... ...davranma yönünde elimleri gösterdi... ...fakat şirketin gereği olan... ...maliyet, ölçüm... ...teknikleri... ...demin bahsettiğimiz nedenlerden dolayı... ...tam şirketleşme yönünde... ...bir yol alırken... ...o mantıkla giderken bu sefer bir dönem çok eleştirdiğimiz ama artık hak verdiğim eş dost kapitalizm dediğimiz kısa erimli ayakta kalma çabalarıyla gündemi geliyor. Ama bunu hani birazcık şey, çıpa, çat, şey yükseltelim çıtayı. Hani şunu düşünelim. 18 bir yazarken Marx iki şeyi birlikte söyler. Der ki bu kapitalizm sistemi mahveden bir süreç. Ama aynı zamanda bitirelim derim. Kapitalizm uzun erimde ayakta tutacak bir sistem. İkisini eş zamanlı düşünmek. Şu anda yani. benzer bir süreç yaşıyor olabilir. Evet, çünkü ne yapıyor? Siyasi iktidar bütün sermaye oluşum altyapısını eş dost olsa şu da olsa o hazırlıyor süreç içinde bir yapı tahribatı doğaya tahribatı emek gücüne tahribatı bu süreci karar alamayıp dışında olan köylülere işte şey ama uzun süreçten baktığımızda. Bakalım şeylere bakalım bankaların e, firmaların karlıkları artıyor. Uzun erimde enerji sektörü piyasalaşıyor. Yeraltı suları metalaşma süreci içine çekiliyor. ha. O zaman kısa erimde mantıksız görünen şey kapitalizmin el yordamıyla uzun erimde sistemin gerekli kurumsal altyapısının biz mantıksız desek bile bu süreç içinde inşa edildiği bir dönemden geçiyoruz. Onlar da huzursuz diyorlar ki inşa süreci mantıklı olsun. O yüzden şey çok kavgalı, Türkiye'de büyük sermaye kaçar mı kaçmaz mı, böyle otoriter yapılar falan. Hayır şu an mutsuzlar onlarda. Ama şunu biliyorlar ki bu kurumsal yapı el yordamıyla inşa ediliyor. Evet, çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür Fuat Ercan. Çok... Maliyet gibi bir başlığı konuştuk aslında. Şunu gördük ki yani bütün bu olanın bitenin maliyeti e, bir e, doğaya, iki insana e, yani doğanın içinde yaşayan insana e, insanın e, içinde yaşadığı doğaya aslında biz sıradan insanlara diyelim e, e, tabii ki emek gücüne yani özellikle çalışanları onun. İşte hepimiz çalışıyoruz yani. <gülüyor> yok <gülüyor> <gülüyor> yok şimdi hastanede çalışan sağlık çalışanıyla her mesleğin evet, farklı var. riskleri de evet. beraberinde getirdiğini görmek lazım uzattık da biraz evet. süremizi aşıyoruz çok teşekkürler bizi evet, dinlediğiniz teşekkür için değerli dinleyenler destekçilerimiz Sevcan Akçay Ersöz ve Mete Ersöz'e de teşekkürler haftaya görüşürüz Yeşil Bülten. Hazırlayan ve sunan Utku Zeri.